460. konu, savaşa gidenlerin isminin yazılması, Hazreti Peygamber, herhangi bir erkek bir kadınla tenha yerde durmasın, herhangi bir kadın yanında mahremi olmaksızın sefere çıkmasın, dedi, bunun üzerine bir kişi ayağa kalkarak, ey Allah'ın Resulü, benim ismim falan savaş için yazıldı, Hanımım da tek başına hacca gitti, ne buyuruyorsunuz, dedi, Hazreti Peygamber, git, hanımınla beraber haç yap, dedi.